Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kişi dostunun dini üzerine olur. Binaenaleyh herkesin halini oturup kalkıp ülfet ettiği kimselere bakarak onların halleriyle muvazene edin. Buyurduğu hadisi şerif bu manayı teyit eder. Dünyada bir şeye son derece nedamet eden kimsenin, eyvah! diyerek elini ısırması adet olduğu gibi, bu adetin ahirette de cereyan edeceğine yukarıdaki ayet delalet eder. Hülasa, zalim olan kimsenin ahirette zulmüne nedamet ederek, ne olaydı, falan kimseyi dost edinmeyeydim diyeceğini ve şeytanın insanı rüsva edeceğini beyan etmektedir. İmam Şakiki Berhi, sık sık müritlerine şunu tavsiye ederdi. Şu beş şeyden beş şeye yani sizi dünyayı mühimsemekten zühde, riyadan ihlasa, adavetten nasihate, kibirlilikten tevazu'a ve şekten yekine davet eden alimden başka hiçbir alimin yanında oturmayın. Yani size ahireti dünyadan daha tercihli gösteren ve günahlardan sakındıran alimlerin sohbetlerinde oturun. Size söyledikleri sözleriyle amel etmeyen ulemanın yanında oturup sohbetlerini dinlemeyin demektir. Yani oturmamaktan maksat dinlememektir. Nitekim bu mana şu hadisi şerifle takviye olunmaktadır.